Beşinci mektub, Bismihi Subhanehu. وَاِنِّ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ Onun adıyla, o her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Silsile-i lapsinin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radiyallahu anh mektubatında demiş ki, Hakla iki imanı yeden bir meselenin inkişafını binler ezba ve mevacit ve keramatı tercih ederim. Hem demiş ki, bütün tariflerin noktayı i müntehası hakaik imaniyenin vuzuh ve intişafıdır. Hem demiş ki, velayet üç kısımdır. Biri velayet-i ki meşhur velayettir. Biri velayet-i vusta, biri velayet kübra'dır. velayet kübra ise veranset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Hem demiş ki, tarif-i nakşide iki kanatla sülük edilir. Yani hakiki imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve ferais diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Öyleyse Terek-i üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakaik imaniyeye hizmettir ki İmam-ı de ahir zamanında ona sürük etmiştir. İkincisi feraiz diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla, emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalp ayağıyla sülük etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani Reslah Şah-ı Nakşiben ve İmam-ı Rabbani gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini hakait-i imaniyenin ...ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin merarı onlardır. Onlar da kusur edilse, şekavet-i sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez, fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i İslamiye gıdadır. Eskiden 40 günden tut, ta 40 seneye kadar bir seyri suluk ile...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 Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir sanlıyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda İrcas-ı Kur'an'ın manevi atından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir tirya hasiyetini vermiş saburundayım. En bakih ve bakih Nursi.